ويسر لي أمري بحج عبده من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعدك الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah Hüvel haqdül melikül mübin Muhammedun resulullahi sadikül vaadil emin Aziz müminler asil Müslümanlar Geçen dersimizde yeryüzünde iç içe beraber yaşayan eşya ile insan eşya ve bir de insan üzerinde durmaya çalıştık ve bunlarla alakalı İslam'ın görüşünü arz etmeyi planlamıştık bugün bu mevzuyu biraz daha açıklamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi eşya insanın dışındaki insanın dışında mevcut olan, mahluk olan şeyler insan da bütün bu eşyanın bütün bu maddelerin mahlukatın Gayesi, maksadı, hedefi halinde. Kur'an-ı Mübin bunu şöyle perçinliyor bu mevzuyu. Hüvellezi halaka leküm fil erdi cemiha Arz dediğimiz yeryüzü. yeryüzünde bütün cemi'a ne kadar yaratılmış eşya varsa hepsini ben sizin için ey insanlar ben sizin için yarattım diyor Allahu Teala. Demek ki eşyanın hedefi insandır. Bu hedefi çok iyi takip etmek lazım. Mukaddes bir hedef. Bütün eşya ve mahlukatın hedefi insandır. İnsana bakıyor. Tıpkı gün dönümü gibi, ay çiçeği gibi. Dikkat ederseniz ay çiçeği her sabah güneşin doğduğu tarafa bakar. Daima onun yüzü güneşe doğrudur. Güneş açtıkça tabak gibi ay çiçeği ve güneşi takip eden akşam güneş batarken o ay çiçeğinin yüzü güneşin battığı tarafadır. Sabahleyin bakarsınız ki hepsi güneşe dönmüş. Onu takip ediyor. Çünkü güneş varsa ay çiçeği vardır. Ay çiçeği güneşle kaindir. Güneş olmadığı zaman ay çiçeği yoktur. Eğer ay çiçeği güneşe dönmeseydi o tabak gibi yüzündeki bütün çekirdekler olgunlaşamayacak, ham kalacak. Buna biyoloji denilen canlılar ilmi namında bugün mekteplerde son derece manasız şekilde işin ehemmiyetine yer vermeden okutulan biyolojide fototropizm diyorlar. Yani ışığa, güneşe yönelme kabiliyeti. Güneşe yönelme mecburiyeti. Şimdi, yeryüzünden gaye de insandır. Eğer insan yaratılmasaydı Yer yüzü kat'ien vücuda gelmeyecekti. Bunu Süleyman Çelebi Hazretleri ne güzel ifade ediyor. Hatta ala şun yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Eğer Adem'i yaratmasaydı Allah kat'ien alemi yaratmayacaktı. Demek ki alem eşya Ayet insana bakıyor. İnsanı hedef alıyor. Bütün gaye çizgi istikamet orada. Geçen ders okuduğumuz ayette de Kur'an'ın kat'i hükmünü belirtmiştik. <Sessizlik> İnna aratna emanete ale's sema wa'l ard vel cibal. Semavatı, arzı ve cibali göze görünen en mühim varlıkları ortaya koyuyor cenab Biz mukaddes emaneti bütün gökyüzüne göklere arz ettik de ne var göklerde? Pelekler var, gezegenler var, seyyareler var, merih var, satürn var, Uranüs var, Neptün var, Plüton var. Daha akla hayale gelmedik alemler var gökyüzünde. Kur'an-ı Kerim hepsine birden semava tabir ediyor veya mütevvenat tabir ediyor. Kainat. Yeni tabirle evren diyorlar. Evren. Kainat. Gök. Bütün gökyüzüne ve gökyüzündeki bütün eşyaya mahlukata mukaddes emaneti arz ettik de. Ne oldu sonra? Vel arz. Arz denilen küresine. Yer küresine. ...yer yuvarlağına arz ettik de, vel cibali, yeryüzünde, yeryüzünün muvazenesini, dengesini temin eden dağlara arz ettik de, fe ebeyne en yahvilneha, o mukaddes emaneti hamletmeyi yani taşımayı üzerlerine almaktan çekindiler. O emaneti sırtlarına almaktan çekindiler ve eşekne minha korkuya düştüler. Biz bu emanetin hakkından gelemeyiz. Yarabbi diye fitrediler korkuya düştüler. Sonra ne oldu? Fahame lehal insan. O mukaddes emanetin tamamını insan sırtına aldı. İnsan yüklendi diyor Kur'an. İnsanın makamını görüyor musunuz? İşte bunun içindir ki gökler ve yerler, bütün telekler gezegenler, bütün güneşler aylar kamerler, insanın karşısında hakiki imana içerisinde, insanın karşısında hepsi birden küçüktürler. Biraz sonra göreceğiz mevlana tabiriyle. Ve bunun içindir ki Kur'an'ın mübinde aynen şöyle sesleniliyor. Vel kameri izet zek leter ke tabakan an tabak kurban olduğum Kur'an izah etmediği tek bir mesele bırakmamış kainatta. Vel kameri izette zeka yeryüzüyle Ay arasında kamerle ay ile... ...yeryüzü arasında... ittisal, ittisat ...yani gidiş geliş... ...başladığı zaman... ...insanlar... ...kamera doğru, aya doğru gitmeye... ...aydan yeryüzüne... ...yeryüzünden aya doğru... ...gidiş gelişe... ...başladıkları zaman... ...kamera yemin olsun ki... ...aya yemin olsun ki... ...ey insan... Leter ke tabakan antabak, Öyle müthiş ve süratli bir vasıtaya bineceksiniz ki o vasıtayla muhakkak ve muhakkak bir gezegenden öbür gezegene gideceksiniz. Bütün göklerde dolaşacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ha, yani. Leter ke bunne mutlaka bir merkebe, bir bineye, bir vasıtaya binip gideceksiniz. Tabakan an bir tabakadan öbür tabakaya. Bir gezegene ve bir gezegene mutlak gideceksin ayet Neden Çünkü insan güneşten daha kıymetli olun için Çünkü insan kamerden daha kıymetli de onun için Allahu Teala yeryüzünde insandan daha kıymetli bir şey yaratmadı ha yanlış anlaşılmasın Beşeriyetin, insanlığın zirvesinde, ufkunda... ...bütün kainatın, güneşin, ayın, kamerin... ...teleklerin, meleklerin, eşyanın, mahlukatın... ...yüzü suyu örmesine yaratıldığı... Cenabı Muhammed Mustafa bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam. Görüyor musun? İnsan işte o. Ve hamelahal insan. O insan... Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İnsan ne demek? İşte minrac-ı mübin ile hepsini aşmış geçmiş diye geçenmez anlattım. Başka bir şey yok zaten. İnsanı küçük görmeyiniz. E hocam insan deyince neyi anlayacağız? Kardeşim insan deyince, tabii mühim bir sınıf bu. Müslüman olmadıkça Cenab-ı Hak hiçbir insana kıymet vermiyor. Bunu da bileceğiz. Yani İslam ile müşerref olmuş insan gaye. Bir insan Müslüman değilse gayrimüslimse müşrikse, kutperesse kafirse Allah katında onun değeri bir avuç necasettir. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kur'an'dan söylüyorum. Oku bakayım ayeti. Innemel müşrikûne nesesün. Müslüman olmayan bir insan Allah katında tuvaletlere doldurulan bir avuç pislik Cenab-ı Allah. Pisliğin Görüyor musun? Onun için insanlığı İslam yapmak lazım. İnsanlık bugün bir yıl pislik halinde duruyor. Eşyaya mahkum halde bulunuyor. İnsan ancak İslam ile hürriyete kavuşabilir. İnsan ancak İslam ile zürriyete kavuşur. İnsan ancak İslam ile gerçek mülkiyete sahip olabilir. İslam yoksa insan yoktur Allah'a göre. İslam yoksa Allah'ın kitabına göre insan yoktur. Siz denizi ortadan kaldırsanız balık diye bir şey kalır mı? Balık. Yaşayabilmesi için deniz olması lazım. Denizi ortadan kaldırırsanız bir tek balık yaşayamaz. İslam'ı ortadan kaldırırsanız tek bir insan mesut olamaz. Bu kadar mühim. Bu mevzuda bir ayet daha okuyalım. Ve men yebtali gayral islami dinen selen yukbelevinhü. Cenab-ı Hak ferman ediyor. Müslüman olmamış bir adam, gayrimüslim bir adam. Müslüman değil herif. Gayrimüslim deyince işi geniş tutacaksınız. İslam'ın bir tek hükmünü intihar eden gayrimüslimdir. Mesela efendim açık saçıklık niçin günah olsun? İşte 20. asırda yaşıyoruz, baksana dünya ne kadar ilerlemiş... Siz hala kadınlara çarşaf giydirmeye devam ediyorsunuz. Vah vah ne kadar yazık. Açık saçıklık ne diye günah olsun dese bu sözü söyleyen insan Müslümansa dört mezhebe göre derhal kafir olur dermişim o. İslam'ın hükmü açıktır. Kur'an'a dayanan bir hükmü zerre kadar inkara giden gayrimüslim olur. Bitti. Babasının hacı olması bir şey değiştirmez. Annesinin hacı hanım olması bir şey değiştirmez. Dedesinin şey islam olması hiçbir şey değiştirmez. Derhal gayrimüslim olur. Şimdi ve gayrimüslim olunca hükmü nedir bu adamın? وَمَنْ يَبْتَلْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ Rabbül Alemin buyuruyor ki, Bir insan İslam'dan çıkmışsa, İslam'a girmemişse, Müslüman değilse, Müslüman değil ama hocam o kadar iyilik yapıyor ki adam ne yaparsa yapsın. Yeryüzünün bütün yoksullarını, yetimlerini, öksüzlerini, fakirlerini ölünceye kadar onların rızkını, hayatını, ekmeğini temin etse. Yeryüzünün bütün uçurumlarına köprü inşa etse. Yeryüzünün bütün dünyanın her tarafına şırıl şırıl çeşmeler inşa etse Cenab-ı Hak buyuruyor ki Müslüman olmadıkça feleyyubbele minhu uluhiyetime yemin ederim ki onun hiçbir hayrını kabul etmeyeceğim. İslam olmak yani insan deyince biz İslam'ı kastediyoruz onun dışında hiçbir şey yok zaten. İnsan hiçbir ifade taşınmıyor. Bütün değeri, kıymeti, manası, hükmü, hükmü İslam'a bağlı. İslam'dan insanı ayırdığınız mı? O insan bitmiştir, Allah daha ona insan demiyor. Ona hiçbir kıymet ve değer vermiyor. Bunu unutmayın. Onun için yeryüzünde insanlara kıymet verebilmek için, insanı kıymetlendirmek için insanlığı İslamlaştırmak lazım. İnsanlığı İslam'a çekmek lazım. Bunun içindir ki sahabe-i gece gündüz yataklarında bir gün olsun yatmadılar. Bunun içindir ki deryüzünün her tarafında bir avuç pislik olmaktan kurtulsunlar diye insanlığa İslam'ı götürdüler. Biz ise bugün tam tersini tatbik ediyoruz. Avrupa gayrimüslim, Avrupa Allah'a göre necaset. Allah'a göre felaket. Biz Avrupa'ya İslam'ı götüreceğimiz yerde Avrupa'nın bütün pisliklerini Müslümanlar kendi evlerine doldurmuşlar. Ne rezalet görüyor musun? Ne tersine bir tecelli görüyor musun? Müslüman Avrupa'ya insan gözüyle bakmaması lazım. çağdaş uygarlık falan diye efendim çağdaş medeniyettir diye pisini alçaltmış alçaltmış Avrupa'yı gözünde büyütmüştür. Halbuki Allah'ın nazarında Avrupa pisliktir. Müslüman gayedir. Bunu tersine Avrupa efendi, Müslümanlar köle öyle mi? Bunu hangi kafir yutturmuş Müslümanlara? Amerika süper devlet emperyalist kavur devlet Üstün devlet olacak, süper devlet olacak. Müslüman ülkeler de eşyaya sahip olmadıkları için, büyük fabrikalar inşa edemedikleri için aşağılık insanlar olacak öyle mi? Bu felsefeyi hangika uğraşıladı? Onun için dünyayı sıkı tutmak lazım. Yeryüzünde Müslüman düşmanlarından daha kuvvetli olmadıkça izzetini bulamayın. Yavul milletlere Müslüman insanlar el açtığı müddetçe Müslümanlığını ayakta tutamayacaktır. Onun için eşyayı iyi değerlendirmek lazım. İnsanın değeri budur. Aziz kardeşlerim, şimdi bu mevzuyu günlük tatbikatımızla teyit etmeye çalışalım. Günlük tatbikatımızla. Hazreti Mevlana ne güzel söylerdi. Bilhassa unutmamanızı rica edeceğim. Unutmamanızı, hafızanızda tutmanızı istirham edeceğim. Mevlana diyor ki, Yeryüzünde asıl gaye eşyadan, maddeden, alemden gaye Müslümandır. Müslüman insandır. Bunu açıkladım. Gaye Müslüman insandır. Cenab-ı Hak Müslüman insan için alemi etti Eşyayı halketti. Bütün gaye huzuruna kabul ettiği insan Müslüman insandır. Başka şeye zaten Cenab-ı Hak nazar etmiyor, kıymet vermiyor. Demin söyledim. Başka hiçbir şeye kıymet vermiyor. Bunun ispatı var mı hocam? Mevlana'dan söylüyor. Hazreti Mevlana diyor ki ey Müslüman. Allah katındaki kıymetini iyi anla. Allah katındaki değerini iyi kavra. Sabah namazı diye bir namaz var. Dikkatinizi firam edeceğim. Sabah namazı diye bir namaz var. Mutlaka güneş doğmadan evvel kılınması lazım. Cenab-ı Hak sabah namazının vaktini güneş doğmadan evvel almış. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazı değildir o. O kazasıdır. Güneş doğduktan sonra kalkıp da kuşluk vaktinde sabah namazını kaza eden adam akşama kadar gözünden çeşmeler gibi yaş akıtsa günahını affettiremez Allah'a karşı. İmkan Vaktinden çıkardı şimdi göreceğiz sebebini. Şimdi sebebini göreceğiz. Güneş doğmadan evvel sabah namazında... ...seni Cenab-ı Hak huzuruna kabul ediyor diyor Mevlana. Güneş doğmadan evvel. E bunun manası ne? Manası şu... ...Hazreti Allah Celle Celaluhu... ...bizzat Müslümanlara şunu söylemek istiyor Rabbül Alemin. Ey Müslümanlar! Güneş doğmadan, etraf aydınlanmadan... Eşyanın şekli, kalıbı, kılıfı, maddesi meydana gelmeden... ...daha eşyanın üzerine güneş doğmadan... ...sen benim huzuruma gel... ...evvela sana nazar etmek istiyorum... ...benim karşımda, benim huzurumda... ...ne güneşin, ne eşyanın, ne maddenin hiçbir değeri yok... ...güneşten evvel sen kalkacaksın... ...dünyadan evvel sen uyanacaksın... Eşyadan evvel sen benim huzuruma geleceksin. Seni ben huzuruma kabul ediyorum. Eşya aydınlanmadan... ...sen gelip... ...benim nurumla huzurumda aydınlanırsın Cenab-ı Allah'ın verdiği değeri görüyor musunuz? Eşya karşısında insan. Sabah namazında daha eşya ortaya çıkmadan... alacak karanlık... ...maddenin şekli belli olmadan... ...güneş bile daha ortaya çıkmadan... Cenab-ı Hak buyuruyor ki Müslüman ben dünyayı senin için yarattım gel benim huzuruma gel karşıma ben seni seviyorum güneş senin karşında sıbırdır diyor Cenab-ı Hak niye ayetle sabit ey Müslümanlar güneşi Allah sizin için hizmeti yarattı diyor Cenab-ı Hak hademe güneş Müslümanın kademesidir Kamer ay Müslüman'ın hadenesidir. hademe hademe. Müstahdendir güneş. Müslüman'ın işçisidir güneş. Ne yapıyor bize? Bizim karpuzumuzu pişiriyor güneş. Müslüman'ın balını, bostanını, karpuzunu, kavununu, patlıcanını, biberini, aşçı gibi, fırıncı gibi pişirecek, Müslüman'a hizmet edecek güneş. Görüyor musun? Güneş'in ne değer Müslüman karşısında? Müslüman olmasa bir güneş olur mu? Dünyanın değeri İslam'la kaimdir. Bakınız. Bir hadisi şerifi de hemen okumadan geçmeyeyim. Buraya döneceğim tekrar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz alenen şöyle ifade buyuruyorlar. لَوْكَانَةِ الدِّنْيَا فَاَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهَا بَعُودَةٍ لَمَا سَكَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاِن Resulullah. Buyuruyor ki Eğer dünyada Müslümanlar olmasaydı Dikkat! Eğer dünyada Allah'ın sevdiği Müslümanlar olmasaydı ve bu yüzden Allah katında Allah huzurunda dünyanın değeri dünyanın kıymeti eğer sivrisineğin kanadı kadar dikkat edin sivrisineğin kanadı demek cenah kanat eğer dünyanın Allah katında sivri sineğin kıymeti kadar bir değeri olsaydı, vallahi kafirlere bir damla suyu haram edecekti dünyanın. Dünyadan gaya İslamdır. İslam yoksa dünya yoktur. İşte bugünkü manzara bunu göstermiyor mu? Bugün yeryüzü İslamdan mahrum yaşıyor yeryüzünde Müslüman topluluklar var. Evet. Fakat Müslüman toplulukların İslam devleti yok. Bir şu halinde bütün insanlar yeryüzünün kafir devletleri kendi hegemonyalarını ve hakimiyetlerini öyle insanların üzerine cebren ve kahren bastırmışlar ki geçen hafta Avrupa'da bir toplantı oldu biliyorsunuz. Yeryüzünün iki kafir deccal devleti ve bu devletlerin iki başkanı toplantı yaptı. Zirve toplantısı biliyorsunuz. Zirve toplantısı yaptılar. Bu devletlerden birisi yeryüzünün Allahsız devleti. Komünist Rusya. Ve bu komünist Rusya'nın Başındaki adam, Brejnev ismindeki deccal adam, kafir adam geldi Avrupa'ya. Öbür taraftan yine kafir bir devlet olan Amerika'nın başındaki Carter namındaki adam geldiler, oturdular bir anlaşma imzaladılar. Yine de da Avusturya'nın başşehri Viyana'da. Ne anlaşması bu? Sarp 2 anlaşması. Salk 2 Aslında halk Halk ediyor kafirler Kendi havalarını ve kendi davalarını Kendi cinayetlerini Planlıyorlar Salk 2 halk için neyse Bir anlaşma imzaladılar Anlaşmanın aslı şu Kesinlikle takip ediyoruz Müslüman yeryüzündeki Ahvali takip edecek İslam'ı hakim kılınca kadar kavga edecek Müslüman Amerikalı Moskova kafir Rusya'ya dedi ki, benim de elimde korkun silahlar var, senin de elinde korkun silahlar var. Bunlara stratejik silahlar diyorlar. Stratejik silah. Yani oturduğunuz yerde düğmeye basıyorsunuz, buradan Avrupa'nın altını üstüne getiriyorsunuz. Stratejik silahlar, nükleer silahlar, atomik silahlar, korkun silahlar. Böyle silahlar yapmışlar ki Rusya, Amerika. Bugünkü ölçümlere göre eğer Rusya'nın elindeki silahları, Amerika'nın elindeki silahları birisi kullanacak olsa yeryüzü üç buçuk saat içerisinde canlı namına bir şey kalmıyor, dünya çamur deryasına dönüyor. Böyle silah icat etmiş kafirler. Şimdi tehlike arz ediyor tabi... ...toplandılar... ...Amerika ile Rusya bir araya geldi... ...SALT 2 anlaşmasıyla... ...sen dedi ey Rusya... ...elindeki bu müthiş silahları... ...Amerika'ya karşı kullanmayacaksın... ...Amerika da sana karşı kullanmayacak... ...birbirimize söz verelim... ...şırayı imzalayalım... ...ama bu silahlara sahip olmayan... ...milletleri sömüreceğiz... ...içinden yıkacağız... ...bütün o milletlerin gençliğini ifsad edeceğiz... ...insanlığı anarşiyle boğacağız... ...içinden yıkacağız... ...bu fakir milletlere silah satacağız... ...uçak satacağız... ...bomba satacağız... ...yeryüzünde insan namına bir şey kalmayacak. ...dünyayı ikimiz idare edeceğiz dediler... ...görüyor musunuz zalim kafirleri... ...anlaşmanın asıl metni budur... ...ve bunu imzaladı gittiler... E bugün İslam'sız dünyada İslam'sız dünyada insan olur mu? Bugün dünyada zerre kadar huzur var mı? Niye İslam yok? İslam'ı çekip aldıktan sonra hiçbir beşeriyet hiçbir insan huzur ve şuur yüzü göremez mahvolur. Kafir devletlerin dipçi altında korkun silahlarının korkusu altında bekler. Bugün dünya o manzarayı yaşıyor. Onun için Müslüman İslam cihadını yürütürken katiyen ne Amerika'ya ne de kafir Rusya'ya zerre kadar sırtını dayayamaz. Müslümanın İslam cihadında Allah'tan başka hiçbir kuvveti yoktur yeryüzünde. Hiçbir kuvveti yoktur. Hiçbir kuvveti yoktur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek başlar. Faska bir kuvvet taşımaz. Müslümanlar uyanacaksa böyle uyanmaları lazım ve toptan Allah'ın kitabına sarılarak yüzünü deccallardan temizlemesi lazım. Bir deccala sırtını dayamakla deccal öldürüyor mu imkan var mı? Zaten İslami hareketler de katiyen hiçbir süper devlete, hiçbir devur devlete dayanamaz. Bir de kim diyor. Dikkat ederseniz yeryüzündeki bilhassa şu son haftalar içerisinde çok sevindiğimiz bir hadise var. Tamamen komünist Rusya'nın evine geçmiş bulunan Müslüman Afganistan çok yakında Hicri 1400'e varmadan İslam'ın devletini kurur inşallah <gülüyor> <gülüyor> Muazzam zaferler elde ediyorlar Afganistanlı Müslümanlar müthiş muvaffakiyet elde etmiş ve Rus komünizmini bize getirmiş bulunuyorlar Karaki ismindeki yavur hükümetler ve Rus taraftarları bütün bakanlarıyla beraber Rus askerlerinin içinde bulunduğu Kışlalarda yatarak hayatlarını öyle kurtarmaya çalışıyorlar. Ve Rusya, komünist sistem Afganistan'da dışı ediliyor. İran'da Amerika'nın kapitalist sistemi rezil Ruslu'a yoldu. Afganistan'da komünist sistem şimdi dışı ediliyor. Deryüzünün bütün Müslümanları bir gün el ele vererek Kur'an hakimiyetini bütün kainata tersinecek inşallah. Müslümanları Kur'an hakimiyetini mutlak terçinleyecek tabiata, eşyaya, hadisata, bütün mükevdenata. Buna inanıyoruz. Ve bu imanımızı bir tek saniye kaybetmeyeceğiz. Ölürsek bu iman ile öleceğiz, kalırsak bu imanla kalacağız. Başka hiçbir iman, hiçbir itibar, hiçbir itimat kalmayacaktır. İslam'dan başka biz insan kabul etmiyoruz. Kur'an'ımız öyle haber veriyor. Evet. Sabah namazının vakti güneş doğmadan evvel e, niçin e, seni eşyadan, güneşten daha üstün yaratmış Senabu? Ya, benim rahmet tecelliğime, rahmetime, rahmeti ilahi yeme hiçbir şey mazhar olmadan, ey Müslüman, gel benim huzuruma gel ki evvela rahmetimi sana vereyim diyor Allahü Teala. Daha hiçbir şey ortada yokken sen geleceksin sabah namazını Allah'ın huzuruna. Ama ne yapalım efendim? İşte kalkamıyoruz. Güneş doğduktan sonra kalkıyorum hocam. Ondan sonra kuşlukmuştu bu şeyler yapıyorum. Demişler de mevlana'ya büyük mevlana diyor ki zavallı adam diyorum. Güneş doğduktan sonra kalkıyorum diyorsun ya ama işi anlamıyorsun. Güneş doğduktan sonra bir köyde bir kasabada o köyün davarları sığınları köpekleri de kalkar diyor. Hepsi kalkar. Güneş doğduktan sonra zaten herkes kalkar. Sen herkesin fevkindesin. Sen her şeyin üstündesin. Değerini bil, kıymetini bil diyor Mevlam. Güneş doğduktan sonra... Her şey kalkar. Çekirgeler kalkıyor. yılanlar, akrepler, hayvanlar her şey kalkar. Şimdi ısındı artık. Artık kalkmak mecburiyeti var. Niye? Adamın af buyurun idrar kesesinde idrar kesesinde idrar birikti mi sıkıştı mı kalkacaksa. Bu kalkışın bir manası yok mu? Midesi acıkacak herifin. Midesindeki yiyecekler bitmiş, tükenmiş. Mide acıkmış. Artık kalkıyor bu kalkışla hayvanın kalkışı arasında vallahi hiçbir fark yok. Midesi acıktıktan sonra kalkıyor. Hayvan da kalkıyor öyle. Sen hayvan mısın? Sen Allahu Ekber'le kalkacaksın sabah namazına. Farkı görüyor musun? Bu farkı anlamayan Müslüman olur mu kardeşim? Bu hakikati anlamayana Müslüman denir mi? Ve İslamiyeti bizim halimiz. Sabahleyin kalkıp Pencereden mahalleye nazar ediyorum şahsen. Mahalleye bakıyorum. Aynen bir Yahudi mahallesi gibi ben Müslümanım diyenlerin hiçbirisi kalkmamış yavur gibi yatıyorlar. Ne Müslümanı bu cemiyet? Sabah namazına kalkmayan cemiyet siz bu cemiyete Müslüman cemiyeti diyorsunuz. Ne Müslümanı bu cemiyet? Allah'ın huzuruna koşmayan bir toplum İslam olur mu be? İmkan var mı? Bir kere değerini anlamamış demektir. Kıymetini bilmiyor demektir. Güneşle kendisi arasındaki mesafeyi kavrayamamış demektir. Cenab-ı Hak güneşi sana ayarlamış. Vallahi yeminle söylüyorum. Cenab-ı Hak güneşi bize ayarlamıştır. Bize, bize. Bizi güneşe ayarlamamış. Ya... Bugünkü ölçülere göre bizim güneş ile olan fiziki mesafemiz, güneşin bize olan mesafesi 150 milyon kilometredir. 150 milyon kilometre. O kadar güzel ayarlanmış ki güneşin bize hiçbir zararı yok, tam faydası var. Eğer güneş bu bize göre ayarlandığı noktadan sapsaydı mahvolurduk. Eğer güneş bize göre ayarlandığı noktadan bir santim ileriye gelseydi veya bir santim geriye gitseydi ne olurdu? Söyleyeyim. Alimler diyorlar ki bugünkü ayarlandığı noktadan bize göre ayarlandığı noktadan birkaç santim daha... Güneş dünyamıza yaklaşsaydı, dünyada hararet ısı o kadar artacaktı ki bütün denizler buharlaşacak, yeryüzünün tamamı tül haline gelecekti diyorlar. Bütün sular buharlaşacak, bütün yapraklar kuruyacak, canlı namına dünyada bir tek şey kalmayacaktı. Dünya güneşi Cenab-ı Hak bize göre ayarlamış, biz esas gaye değiliz çünkü. Ama sen hala yapıyorsun güneş doğmadan. Yatmıyorsun. Değerini anlamıyorsun çünkü sen. Eğer güneş bize göre ayarlandığı noktadan birkaç santim geriye gitseydi dünyada hararet azalacaktı. Bu sefer de bütün göller, denizler, nehirler buz tutacak. Bütün dünya bir buz yığını haline gelecekti diyorlar. Görüyor musunuz? Bize ayarlamış Cenab-ı Hak güneş. Çünkü biz olmasak güneş olmayacak. İnsan olmasa güneşe ne lüzum var? İçinde oturmayan... Mesela şimdi siz bir evden çıkarken ne yapıyorsunuz? Evden çıkıyorsunuz mesela. Çıkarken belediye sizin içinde oturulmayan evin elektriğini kesiyor. Suyunu da kesiyor. Niye? İçinde oturan yok. İçinde oturacak olan gelirse gider elektriği suyu bağlatır. İçinde oturan yoksa elektriğe, suya lüzum yok. Kesiyorlar zaten biliyorsunuz. Eğer yeryüzünde Allah'ın sevdiği insanlar, Müslümanlar olmasa, vallahi güneşi bir ampul gibi Cenab-ı Hak kaldıracaklar. Bir damla suyu da göndermeyecek. Nasıl belediye içinde evden kiracının çıktığı, çıkmasından sonra elektriği, suyu kesiyor, Cenab-ı Hak da insan olmasa, Sevdiği insanlar olmasa güneşi kaldıracak ve suyun damlasını indirmeyecek gökyüzüne. Hadise meydanda. Ama Cenab-ı Hakk'ın henüz verdiği mühlet var. Müslümanlardan cihat bekliyor. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılmalarını istiyor. İslam'ı yaymamızı, insanları Müslüman yapmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Bu yolda adım atmaya mecburuz. Bu yolda çalışmaya mecburuz. Bu yolda çalıştığımız müddetçe Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli edecek. Rahmet taksimatı. Mevlana diyor ki, Allah'ın rahmeti güneş doğmadan sabah namazı esnasında dağıtılır. Hani ayet-i kerime de öyle ya, Ehüm yaksimune rahmete rabbike habibim rasulüm diyor Cenab-ı Hakk. Allah'ın rahmetini onlar dağıtmıyor. Rahmetimi dağıtan benim diyor Allahu Teala. Ne zaman dağıtıyor? Güneş doğmadan fecirden evvel sabah namazının vaktinde Allah'ın rahmeti dağıtılıyor. Alimlerimiz derler ki bir evde bir evde 15 yaşına girdikten sonra en son en son daha evvel de mükellef olmak mümkün biliyorsunuz. En son 15 yaşına girdikten sonra bir Müslümanın evinde sabahleyin sabah namazına 15 yaşına girdikten sonra bir çocuk, bir mükellef insan eğer o Müslümanın evinde sabah namazına kalkmazsa o evin Allah'ın rahmetinden alacağı bir tek hisse kalmamıştır diyor. İsyan olan yere rahmet gelmez. İsyan olan, içinde namaz kılmayan bir insanın bulunduğu ev, Allah'a isyan edilen bir evdir. O evden Allah rahmetini kaldırmıştır. Hangi rahmeti bekliyorsunuz? Evvela İslam'ı evinizde yaşayın, yaşayınız ki, İstediğiniz hayatı elde edesiniz, istediğiniz bütün imkanları bulasınız. Rahmet ilahiye nailiyet menzurunu seviyor. Bana ne neme lazım değil, bak rahmetin kesiliyor. Rahmetin kesiliyor. Bir evde sabah namazına mükellef olan bir insan kalkmayıp bisiklet içinde yatsa, o sabah dağıtılan rahmetten rahmet-i ilahiyeden o eve bir tek zerre isabet etmiyor. Hadi bakayım ne ne lazım de bakayım. Ne ne lazım diyebiliriz. Hepsini İslam etmek, hepsini ıslah etmek lazım. Ve bu mevzu ile alakalı çok daha derin meseleler var. Bir bu mevzuyu bütün genişliğine dünyadaki misallerle ve kadınlar üzerindeki Avrupa, kafir Avrupa'nın İslam, Müslüman insanların karıları ve kızları üzerinde oynamaya çalıştıkları bütün oyunları Allahu Teala nasip ederse haftaya ele alacağım. Ancak bugün özel bir durum var, özel bir durum var. O da biliyorsunuz Fatih Cami-i Şerifinde şu anda muazzam bir merasim var. Üç seneden beri hafız efendilerin Aşere ve takrib hafızlıkta en son mertebe olan Aşere Takrip Tayibe kursunda 3 seneden beri kurs gören bülbül ses sesli hafız kardeşlerimiz şu anda Fatih Camii Şerifinde muazzam bir merasim yapılırken icazetname alacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığımız orada, başkanımız orada, herkes orada. Muazzam bir merasim var, gülbül sesli hafızlar, çağlayanlar gibi Kur'an okuyorlar. Buradan çıktıktan sonra, biraz da ben erken kesiyorum, biraz daha vakitli bırakıyorum. Çıkan kardeşlerimiz zamanları, zeminleri müsaitse, doğru Fatih Camii'ne gidin, bu Kur'an çağlayanına katılın ve merasimi takip edin. Haftaya buluşmak üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet hep beraber şevk buyurun. Eşhedü emniyem, abilâhe illallah ve ekledü emniyem, mühammeden abdühü ve resul diyerek bu iman ve ikrar ile cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi.